24. bölüm Ana babaya iyilik etmek. Buhari ve Müslim İbn Mesud radiyallahu anh'tan rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordum. Ey Allah'ın Resulü, hangi amel Allahu Teala'ya daha sevimlidir? Vaktinde kılınan namaz bu. Ben yine sordum. Sonra hangisi? Ana babaya iyilik yapmak. Ben yine sonra hangisi diye sorunca Allah yolunda cihad etmek dedi. Müslim ve diğerleri rivayet eder. Evlat babanın hakkını hiçbir surette ödeyemez. Ancak onu köle olarak bulur, satın alır ve azat ederse babasının hakkını ödeyebilir. Müslim rivayet eder. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir ve şöyle der. Ey Allah'ın Resulü! Allahu Teala'dan ecir kazanmak arzusuyla hicret etmek ve cihad yapmak üzere sana biat ediyorum. Sahabinin bu sözü üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ana ve babandan hayatta olan var mı? Evet her ikisi de hayatta dedi. Sen gerçekten Allah katından sevap kazanmak istiyor musun diye sordu. Ben evet istiyorum dedi O halde ana babanın yanına dön ve onlara iyi bak buyurdu. Ebu Ya'la ve et tabarani ceyit bir senetle rivayet eder. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki Ben Allah yolunda cihad etmeyi arzu ediyorum ama buna gücüm yetmiyor ne yapmamı tavsiye buyurursun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ana veya babandan sağ olan var mı? Anam sağ dedi. Öyleyse ona iyilik yaparak Allah'ın rızasını kazanmaya çalış. Böyle yaparsan hac, umre ve cihat sevabı kazanmış olursun. Ettebarani rivayet ediyor. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü ben Allah yolunda cihat yapmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Anam sağ mıdır? Kişi evet dedi. Öyleyse git onun ayaklarına kapan. Zira cennet oradadır. İbn Mace rivayet eder. Sahabeden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Ey Allah'ın Resulü, ana babanın çocuğu üzerindeki hakkı nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap buyurdu. Onlar senin hem cennetin hem de cehennemindir. İbn Mace, Nesai ve El Hakim rivayet eder. Sahabeden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü savaşa katılmak istiyorum seninle istişare etmeye geldim. Peygamber Efendimiz sordu senin anan var mı? Evet dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben onun hizmetini gör çünkü cennet onun iki ayağı altındadır buyurdu. Aynı hadisi şerifin sahih bir rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama der ki ''Anan baban sağ mı? Evetler Onların hizmetini gör çünkü cennet onların ayakları altındadır.'' Tirmizi Ebu Derda radiyallahu anh'dan rivayet eder ''Adamın biri bana geldi ve dedi ki benim bir hanımım var ve anam onu boşamamı istiyor. Bana ne tavsiye edersiniz?'' Bunun üzerine Ebu Derda radiyallahu anh der ki ''Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ana baba cennetin orta kapısıdır. Şimdi sen dilersen bu orta kapıyı zayi et, dilersen muhafaza et.'' buyurduğunu işittim. i̇bn Hibban Es-Sahihin'de rivayet eder. Adamın biri Ebu Derda radiyallahu anh'a gelir ve şöyle der ''Babam hala benimle beraber kalıyor. Beni evlendirdi, şimdiyse hanımımı boşamamı istiyor.'' Bana ne yapmamı tavsiye edersiniz? Ben sana ne babana karşı gelerek onun gönlünü kırmanı ne de hanımını boşamanı tavsiye edebilirim. Fakat eğer dilersen sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir hadisi şerifi nakledeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işitmiştim. Ana baba cennetin orta kapısıdır. Bu orta kapıyı dilersen muhafaza et, dilersen zayi et. Ata der ki, bunun üzerine adam hanımını boşadı. Dört sünen sahibi ve İbn-i Hibban Es-Sahihin'de rivayet eder. Abdullah bin Ömer radiyallahu anh anlatır. Nikahım altında sevdiğim bir hanımım vardı. Fakat babam Ömer radiyallahu anh ondan hoşlanmıyordu. Benden hanımımı boşamamı istedi. Ben bu isteği yerine getirmedim. Ömer radiyallahu anh durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana onu boşa buyurdular. İmam Ahmet sahih senetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Kim ömrünün uzun ve rızkının bol olmasını arzu ederse ana babasına iyilik etsin ve akrabalık bağını gözetsin. Ebu yala el-Hakim ve diğerleri rivayet eder. Ana babasına iyilik yapana müjdeler olsun. Allah Celle Celaluhu onun ömrünü uzun eyler. İbn-i Mace, i̇bn Hibban ve El-Hakim rivayet eder. Kişinin işlediği günahlar yüzünden rızkı kısılır. Kaderi ancak dua geri çevirebilir. Ömür de ancak yapılan iyilikler ile uzar. Tırmıziğinin naklettiği bir rivayet şöyledir. Kazayı ancak dua geri çevirebilir. Ömrü de ancak ana babaya iyilik uzatır. El Hakim şöyle rivayet eder. Başkalarının hanımlarına karşı iffetli olunuz ki, başkaları da sizin hanımlarınıza karşı iffetli olsunlar. Babalarınıza karşı iyilik yapın ki, çocuklarınız da size karşı iyilik yapsınlar. Kime Müslüman kardeşi özür dilemeye gelirse, özür dileyen kişi haklı da olsa, haksız da olsa onu kabul etsin. Eğer böyle yapmazsa, kıyamet gününde havs kefserin başında benim yanıma gelmesin. Et-Tabarani hasen bir isnatla rivayet eder. Babalarınıza iyilik yapın, evlatlarınıza size iyilik yapsın. Sizler iffetli olun, hanımlarınız da iffetli olsun. Müslim şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün. Biz ona sorduk, kimin ey Allah'ın Resulü? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ana babasının veya bunlardan birinin ihtiyarlığına erişip de bunlara iyilik yaparak cennete girmeye hak edemeyen kimse veya ana babası kendisini cennete girdiremeyen kimse. et Ettebarani rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve buyurdu ki Amin, Amin, Amin. Sonra buyurdular ki Bana Cebrail aleyhisselam geldi ve dedi ki ''Ey Muhammed, sağlığında ana babasından birisine yetişen, ona iyilik yapmayarak ölen kişi cehenneme girsin ve Allahu Teala onu rahmetinden uzak eylesin. Sen de amin de, ben de amin.'' dedim. Sonra ''Ey Muhammed, Ramazan ayına kavuştuğu halde günahlarının bağışlanmasını sağlayamayan ve o hal üzere ölen kişi cehenneme girsin ve Allah'ın rahmetinden uzak olsun.'' Sen de amin de dedi. Ben de amin dedim. Sonra yine kimin yanında senin ismin anılır da sana salatü selam getirmezse öldüğünde cehenneme girsin ve Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sen de amin de dedi. Ben de üçüncü defa amin dedim. Hadis-i şerifin El-Hakim'in rivayetinde şu farklılık vardır. Cebrail aleyhisselam kim ana babasına veya bunlardan birine yetişir bunlara iyilik yapmadan ölürse cehenneme girsin ve Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sen de amin de dedi. Ben de amin dedim. El Hakim ve diğerleri bu hadisi i şerifi rivayet ederler. Hadisin sonu şöyledir. Cebrail aleyhisselam üçüncüye gelince... Ana babasının veya bunlardan birinin yaşlılığına erişip de onlar sayesinde cennete giremeyen kimse Allah'ın rahmetinden uzak olsun dedi. Ben de amin dedim. Hadis-i şerifin Ettebarani'deki rivayetinde şu lafızlar vardır. Cebrail aleyhisselam ana babasına veya bunlardan birisine erişip de iyilik yapmayan cehenneme girsin. Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın ve yazıklar olsun ona dedi. Ben de amin dedim. İmam Ahmet'in rivayetinde şu lafızlar yer alır. Kim bir Müslüman köleye azat ederse bu onun için cehennemden kurtuluş fidyesi olur. Kim de ana babasından birini yetişir onlara iyilik yaparak günahlarının bağışlanmasını sağlayamazsa Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Hadisin başka bir rivayetinde ve ona yazıklar olsun ilavesi var Bukhari ve Müslim şöyle rivayet eder. Sahabeden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki Ey Allah'ın Resulü! iyilik yapıp iyi geçinmeme en fazla layık olan kimdir? Anan dedi. Ben yine sonra kim diye sordu O yine anan dedi. Ben yine sonra kim dedim. Üçüncü kez anan dedi. Ben yine sonra kim diye sorunca babam diye cevap ver. Buhari ve Müslim, Esma binti Ebu Bekir radiyallahu anhadan rivayet ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında o sıralar müşrik olan anam yanıma geldi. Ona nasıl davranmam gerektiğini öğrenmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme danışmaya gittim ve sordum. Anam yanıma geldi. Henüz İslam'ı kabul etmiş değil. Ona karşı akrabalık bağını gözeteyim mi? Peygamber Efendimiz, evet, anana karşı akrabalık bağını gözetmelisin dedi. İbn-i Hibban ve el-Hakim şöyle rivayet eder Allah'ın rızası, ana-babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi, ana-babanın öfkesindedir. Et-Tabarani'den gelen bir rivayet ise şöyledir. Allah'a itaat, ana-babaya itaata bağlıdır. Ana-babaya isyan, Allah'a isyan gibidir. El-Bezzar ise şu lafızlarla rivayet eder Allah-u Teala'nın rızası ana babanın rızasına bağlıdır. Allah-u Teala'nın öfkesi ise ana babanın öfkesindedir. Tirmizi i̇bn Hibban ve El Hakim şöyle rivayet eder. Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü ben büyük bir günah işledim. Acaba benim için tövbe edip bundan kurtulma yolu var mı? Senin anan sağ mı diye sordum. Ben hayır dedim. Peki teyzen var mıdır diye sorunca ben evet diye cevap verdim. Öyleyse ona iyilik yapıyordu Ebu Davud ve Termizi rivayet eder. Sahabeden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam vefat ettikten sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mıdır? Peygamber Efendimiz cevap buyurmuş. Evet var. Onlar için dua eder günahlarının bağışlanması için istiğfar eder, vefatlarından sonra hayatta iken verdikleri sözleri yerine getirir, onlardan yana olan akrabalık bağını gözetir ve onların arkadaşlarına ikramda bulunursun. Bu hadisi şerifi i̇bn Hibban şu ilave ile rivayet eder. Bunun üzerine adam dedi ki, ''Bunlara bir şey ilave etmeyecek miyim ey Allah'ın Resulü?'' ''Daha başka iyilikler yapmayacak mıyım?'' Peygamber Efendimiz cevaben ''Sen bunları yerine getir.'' dedi. İmam Müslim şöyle rivayet eder. Abdullah bin Ömer radiyallahu anh Mekke yolunda bir bedevi ile karşılaşır. Abdullah radiyallahu anh ona selam verir, bineğinden inerek onu bindirir. Başındaki sarını da ona verir. Kafilede bulunan i̇bn Dinar hadisenin devamını şöyle anlatır. Abdullah bin Ömer bedeviye bütün bunları yapınca ona dedik ki Allah senin iyiliğini versin. Bunlar bedevidir, çöl insanıdır. Azıcık bir şeyle yetinir, memnun olurlar. Abdullah bin Ömer radiyallahu anh bize şu cevabı verdi. Bu adamın babası benim babam Ömer bin Hattab'ın çok yakın bir dostuydu ve onu çok severdi. Ayrıca ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iyiliklerin en değerlisi evladın baba dostlarını yaptığı iyiliktir buyurduğunu işitmiştim. İbn Hibban'ın Sahih'inde Ebu Bürde radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Medine'ye varmıştım. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanıma geldi ve bana dedi ki: "Sana niçin geldiğimi biliyor musun?" Ben: "Hayır." dedi. O: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kim vefatından sonra babasıyla akrabalık bağını gözetmek istiyorsa, vefatından sonra baba dostlarıyla olan ilişkiyi gözetsin buyurduğu işittim." Gerçekten babam Ömer bin Hattab ile senin baban arasında bir kardeşlik ve muhabbet vardı. Ben de bu dostluk bağını gözetmek istedim. Buhari ve Müslim ve diğer muhattislerin rivayet ettikleri meşhur bir hadis-i şerif şöyledir. Bizden önce yaşamış kabirler içinden 3 kişi ailelerinin geçimlerini temin etmek için yolculuğa çıkmışlar Yolda yağmura tutuldular ve dağdaki bir mağaraya sındılar. Dağdan bir kaya yuvarlanıp mağaranın ağzını kapattılar. Bu hal üzerine birbirlerine dediler ki bizi buradan daha önce işlediğimiz salih amelleri vesile ederek Allahu u Teala'ya dua etmekten başka bir şey kurtaramaz. Diğer bir rivayet ise şöyledir. Birbirlerine dediler ki herkes Allahu u Teala'nın rızası için yapmış olduğu en salih ameli vesile ederek dua etsin. Belki bu vesileyle Allahu u Teala mağaranın ağzını açar. Diğer bir rivayete göre şöyle derler. Yağmurdan izlerimiz silindi kaya damarın ağzını kapattı. Şu anda Allahu Teala'dan başka yerimizi bilen kimse yok. Mağaranın ağzındaki kayayı açması için en çok güvendiğiniz amellerle Allahu Teala'ya dua edin. Bunun üzerine içlerinden biri ellerini açarak şöyle dua eder. Allah'ım, benim fazlaca yaşlanmış anam ve babam vardı. Onlara süt vermeden önce ne ev halkıma ne de mallarıma bakardım. Bir gün odun toplamak için dışarı çıkmıştım. Biraz geciktim ve döndüğümde onlar uyumuştu. Akşam sütlerini sağdım, yanlarına vardım, baktım ikisi de uyuyordu. Onların sütünü vermeden önce aileme ve hayvanlarıma bir şey vermeyi hoş görmedim. Süt bardaklarını eline aldım ve onların uyanmalarını bekledim. Sabahtan yere ağrana kadar böylece bekledim. O zaman uyandılar ve sütlerini içtiler. Allah'ım eğer bu davranışı senin rızanı kazanmak için yaptıysam... Şu kaya yüzünden içine düştüğümüz durumdan bizi kurtar. Adamın yaptığı bu dua üzerine kaya birazcık yerinden kımıldadı ve mağaranın ağzı açıldı. Fakat bu açıklık çıkmalarını sağlayacak kadar değildi. Diğer bir rivayette duanın sonları şöyleydi. Bakmak zorunda olduğum küçük çocuğum vardı. Eve varıp hayvanların sütünü sağınca çocuklarından önce anam ve babama sütlerini verirdi. Bir gün oduna gittim eve geç döndüm. Hava kararmadan dönmem mümkün olmadı. Döndüğümde onlara uyur halde buldum. Her zamanki gibi sütlerini sağdım ve baş uçlarına geldi Ne onları uykularından uyandırmaya ve ne de onlardan önce çocuklarıma süt vermeye gönlüm razı olmadı. Halbuki küçük çocuğum ayağımın dibinde açlıktan ağlamaktaydı. Benim beklemem ve onların uykuları sabah fecir duana kadar sürdü. Allah'ım sen biliyorsun ki bütün bunları senin rızanı kazanmak için yapmıştım. Eğer bu senin razı olduğun bir amel ise bizi şu karanlıktan kurtar ve gökyüzünü görebileceğimiz bir yol aç. Cenab-ı Hak adamın bu duası üzerine onların gökyüzünü görebilecekleri kadar bir açıklık sağladı. Fakat bu açıklık dışarı çıkabilecekleri kadar değildi. İkinci kişi amcası kızına iffetli davranarak zinadan Allah korkusu için kaçındığını dile getirerek dua etti. 3. şahısda çalıştırıp da ücretini almadan giden işçisinin ücretini çalıştırıp çoğalttığını ve tamamını işçisine verdiğini dile getirerek dua etti. Bu dualar üzerine kaya tamamen açıldı ve onlar da yollarına gittiler.